Bu gündemle birlikte sürekli her şey unutuluyor. Ee, bir alevli bir tartışmaların ardından hemen hı hı. birden her şey hiçbir şey olmamış gibi tekrar e, düzlüğe çıkıyor. Hı hı. Biz de bu unutulmasını istedik 8 Mart e, Dünya Emekçi Kadınlar gününde. Hı hı. Onların anısına bir e, okuma tiyatrosu yapıyoruz. Nasıl çıktı bu fikir ilk olarak ortaya? Çünkü e, unutulmasın dediniz. Hakikaten üstünden e, sadece üç ay geçmiş olmasına ra rağmen e, neredeyse gündemde bu konuyla ilgili bir şey yok. Ve dava sürecinde de bir şey olmadığı sürece, bir gelişme olmadığı sürece muhtemelen evet. haber olmayacak gibi de gözüküyor. E, siz nasıl bir ekip bir araya geldi de bunu unutmamaya karar verdi? O detayı merak ediyoruz biz. Bu e, tiyatro değinlikinin bir projesiydi Hı -hı. aslında. Ee, öncelikli olarak 8 Mart'ta yapalım diye çıkılmadı aslında yola Bununla ilgili e, 11 kız öğrenci adına 11 kadın yazardan metinler isteyelim Ve bunları da e, 11 kadın oyuncu e, okusun diye bir fikir vardı zaten Fakat e, 8 Mart'ta bunun çok e, güzel olacağını düşündük bu anmanın evet. O yüzden bu yıl e, 8 Mart'ta böyle etkinlik yapmaya karar verildi hı hı. ...ve bu haliyle de bu fikri ortaya çıkmış oldu. Evet. Ee, peki o kadın oyuncular ve kadın yazarlar... ...nasıl bir araya geldi? Bir yanlış anlaşılma mı var bilmiyorum. Çünkü e, oyuncuların da metin yazdığını görüyoruz... ...sanki biz önümüzdeki metinden... ...siz o karışıklıkla giderir misiniz bizim için? Yok, hayır. 11 ee, tane kadın yazarımız var. Ee, Umarım isimlerini söyleyeyim isterseniz. Lütfen. Çok sevinirim. Ağlı Öztürk, Berfin Zenderlioğlu... ...Bilgül Oğuz, Ceren Ercan... Deniz Madağoğlu, Evbüni Ancaerkan, Eren Aysan, Firuze Engin, Melisa Kesmez, Mine Soyut ve Seren Uçar var. Ee, Onun hepsi yani bir e, okuma tiyatrosu gibi tarif etti ama aslında hepsinin piyasan e, metinler değil. Kimisi bir hikaye, kimisi bir hı hı. E, oyun şeklinde. Hı hı. E, bu konuda bir sınırlama getirmedik yazarlara. açıkçası. herkes içinden geldiği şekilde yazsın istendi. Bunlar da 11 kadın oyuncu tarafından okunuyor. E, o isimler de Ecem Uzun, Esra Şengün Alp, ben, İpek hı. Büyükakın, Meltem Cimbul, Mergiz Öztürk, Özlem Acalmaz, Pınar Yıldırım, Sevin Erbulak, Tire Saran ve Tülin Nezen. Ama son dakika Füsun bulaklarımıza katılmak istedi. Hı hı. E, 12 kadın olduk aslında son dakikada. Çünkü zaten bir metin 2 e, kadın e, oyuncu Evet. okuyor. Dolayısıyla bir metnide Füsun Ardula'a verdik. Evet. O da aramızda olacak yarın. Evet, katılmak isteyenler e, için bir e, tekrar yeri ve saati sizden rica edebilir miyiz acaba biz? E, yarın ses tiyatrosundayız. 20.30'da başlıyor etkinlik. E, biletler 10 lira, onu da belirteyim. Hı -hı. E, bu biletlerin geliri de d e, yazarlar olmanı diye 3 yıl da bir proje var. Evet. E, her ay e, bir yazarın bir şaherin anılması yapılıyor. Ee, genelde bir meyhanede yapılıyor. Ya da D22 tiyatrosunda da yapıldığı zamanlar oluyor. Mekanlar değişebiliyor ve e, her ay bir yazarın evet. isimleri okunuyor ve anılıyor. Ee, bu ay içinde, Mart ayı içinde D22 Aradağ projesini yazarlar ormana dahil etti. Hı hı. Çekil vakfıyla bir anlaşmaları var. Ee, buradan elde edilen bilet gelirleri de hı hı. bu yazarlar ormanı. ...gidecek ve... ...bir koru oluşturacak... ...çekil vaksı ile birlikte. Evet, Şahin. belki da korusu olacaktır... ...ismi bilmiyorum. Evet, Yazarlar ormanı korusu olacak... Evet, <gülüyor> ...toplamında. Bir, toplamında <gülüyor> Orman öyle. tek olamayacak galiba ama... Evet. ...güzel bir koru oluşturulacak diye tahmin ediyorum. Evet, denize sağlık şimdiden. Peki, bizim elimizde kısıtlı metin var... ...belki bir gün kar Hı -hı. yağarak... ...biraz bakabildik ee, ama... Müdahale olduğunuz için siz daha hakimsinizdir biz metinlerin özellikleri bir kere 11 gazı öğrencinin hikayeleri anlatılıyor ama dediğiniz gibi yazarlar biraz da aslında özgür bırakılarak stil manasında evet. e, oluşturulmuş metinler bunlar e, nasıl e, aslında bu metinlerin özellikleri birazcık onu sormayı da e, istedik olduğu gibi kurgumu belgesel özelliği var mı ve duygusu nedir sizin üstünüzde bıraktığı e, çok farklılaşıyor aslında her yazar e, farklı bir tarafından ee, bakmış ee, bir oyun var dediğim gibi çok kısa bir e, diyaloglu bir metin var hı hı. Ee, bir annenin keçi e, üzerinden giden ee, kimse e, kimi yazarlar e, kız çocuğunun gözünden anlatmayı tercih etmiş hı hı. Ee, kimi yazarlar bir, işte, bir yazar bir futbol maçı Üzerinden kızın babasıyla kurduğu ilişki üzerinden bir hikaye yazmış. Hı -hı. Ee, çok çeşitli şiirsel anlatı da var bir iki tane. Hı -hı. Ee, şiir olmasa da daha hani e, hikayenin dışında diyebileceğimiz e, yazılar var. Ee, yazarlar genelde şey yapıldı yani istediğiniz bir açıdan bakabilirsiniz. Ee, nasıl görmek istiyorsanız nasıl bakmak istiyorsanız o konuda çok... E, rahat e, hı hı. bırakıldılar. Dolayısıyla elimize geçen 11 metin de birbirinden çok farklı oldu. Evet. E, zengin bir e, metin seçkisi oluştu. Evet, biz de isimlerden öyle anladık. O biraz heyecanlıyız yani. Bize aktaralım niyetindeyiz. Bakalım. E, daha önce prova yapıldı mı? yani Bütün yazarların, bütün oyuncuların bir araya geldiği bir e, ortam oldu mu? Merakımdan soruyorum ben. Evet. Kısmen oldu bütün e, yazar ve oyuncuların fakat e, yarın e, ses tiyatrosunda erkenden bir buluşulup <gülüyor> e, herkesin olduğu herkesin dahil olduğu açıkçası ben de şu anda provadayım ama <gülüyor> herkes yok e, <gülüyor> ama e, 8 Mart'ta gündüz ses tiyatrosunda hepimiz buluşup e, provamızı alacağız konuşmalarımızı yapacağız. Herkese bile daha yakından tanışacak. Şahane. Peki e, çıkan bu metinler, Rich'in daha sonrasında planlanan bir şey var mı? Yani bir oyuna dönüştürülmeleri ya da bu Aladağ Okuma Tiyatrosu'nun bir süreklilik haline kavuşması ya da bir kitap haline gelmesi gibi Hı -hı. bir fikir var mı? Planlananlar gizli değilse sorabilir miyiz onları? Yok, gizli değil sanmıyorum. <gülüyor> Ama e, bunu e, sadece 8 Mart'ı sonrasında da birkaç... <Gülüyor> ...etkinlik daha yapmayı düşünüyoruz. <Gülüyor> Birkaç kere daha... ...sahnelemek istiyoruz açıkçası. Evet. Bir de başlangıçta aslında... ilk projeyi konuşurken... ...şöyle bir fikir de vardı. Bir tanesi belki aralarından... ...oyun olabilecek... ...bir tiyatro metni çıkabilecek bir... ...metin olabilirse... ...onun üzerine gidebiliriz de bir oyun çıkabilir... ...gibi. <Gülüyor> Ama henüz ona çok eğilmedik. Şu an bir yarına... Evet. ...odaklıyız. Tabii. Sonrasında ona da bakacağız herhalde hep beraber. Evet 8 Mart Dünya Mekçi Kadınları günde akşam 8.30'da olduğunu hatırlatalım. Ses evet. tiyatrosunda ve yolunda gece yürüyüşünün de hemen sonrasına denk geliyor. Onu da belirtmek iyi olur galiba. Peki çok teşekkür ediyoruz. Bundan Mekçi'nizin Ben teşekkür şey ederim. Edinize sağlık. Ağzınıza sağlık. Şimdi. Çok sağ olun. Kolay çok, gelsin. Çok sağ olun. Görüşmek üzere tekrar. Hoşça Görüşmek kalın. üzere. Hoşçakalın.